Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahi. Amma ba'd. Allah tebareke ve teala yahamdulsun. Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O'nun ailesine, ashabına ve O'nun yoluna, hedine uyanlara salat ve selam olsun. Bunlardan sonra kardeşlerim, Şeyhul İslam Muhammed İbn-i Abdülvahab kitabut Tevhid isimli risalesinde babul ül Havfi şirk veya babun El-khawfu shirk Şirkten korkma ile alakalı olan bölüme gelmiş burayı işliyorduk. Şirkten korkma ile alakalı imam Rahimahullah'ın <gülüyor> burada zikrettiği iki ayeti kerime etrafında bazı açıklamalar yaptık. Onlardan birincisi Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın İnne la yaghfiru en yushraka bihi ve ma limen yaşa Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar buyurunu. okuduk. Ondan sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın Halili İbrahim aleyhissalatü vesselamdan aktardığı Ve cenubni ve beniyye en ne'abudel asnam Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut buyruğunu okuduk ve bunlar etrafında bazı açıklamalar, ilim ehlinden bazı nakiller yaptık. Bu iki ayeti kerimenin ardından İmam Rahimahullah üç tane de hadis-i şerif serdederek bu babı tamamlayacak. Hadislerden birincisi diyor ki ve fil hadis hadiste geldiği üzere أخوف ما أخاف عليكم Sizin üzerinde de sizin için en çok korktuğum şey sizin için en çok endişe duyduğum, en çok korktuğum şey eş-şirkul asgaru küçük şirktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurdu. Fe su ila anhu Ve küçük şirkin ne olduğu ile alakalı soruldu. Yani o nedir denildi. Fakale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki, erriya, o riyadır. Şirkten korkma ile alakalı bu bapta, İmam Muhammed İbn-i Abdülvahab Rahimahullah'ın bu hadisi şerifi zikretmesi çok mani'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin için en çok korktuğum şey diyor. Ve burada sizin için derken kullandığı bu ikinci çokluk zamiri yani siz biz değiliz. Ya kim? O günkü muhataba olan sahabeler sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyuruyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı hakkında onlara hitaben, ki onlar tevhidi gerçekleştirmede, onu tahkik etmede, bu ümmetin en zirvelerinde olan kimseler. Hatta peygamberlerden sonra bütün ümmetler arasında insanların en hayırlıları, en faziletlileri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben, sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyuruyor. Sahabiler de radıyallahu anhum ecba'in kendileri hakkında endişe edilen bu küçük şirkin mahiyetinin ne olduğunu öğrenmek için ki ancak onun ne olduğunu öğrenerek ondan kaçınabilirler. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme onun ne olduğunu soruyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da onun riya olduğunu söylüyor. Bu hadisin burada zikredilmesi çok manidar dedik. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin en hayırlıları hakkında en, kork, en çok korktuğu şey bu. Ve onlar hakkında en çok korktuğu şey de esas babın başlığında zikredilen şirkin büyüğü değil, şirkin küçüğü. Yani onlar hakkında şirkin küçüğü en çok korkulan şey ise dereceleri onlardan daha düşük olan kimseler hakkında şirkin büyük olanı ...ne kadar çok korkulmaya değerdir. İstidilal şeklini anladık mı arkadaşlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... ...ümmetin en hayırlısı olan ashabı hakkında onlara hitap ederek... ...sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir diyor. Madem ki... ...ümmetin en hayırlıları hakkında... ...en çok korkulan şey küçük şirktir... ...peki dereceleri onlardan daha düşük kimseler hakkında... ...büyük şirkten ne kadar korkmak lazım? İmam rahimeullah burada büyük şirkten korkmanın daha önemli, daha elzem olduğunu ve hatta sahabeden sonra gelen nesiller için ümmet arasında tevhidi anlamada, yaşamada, tahkik etmede, onun uğruna canlarını, mallarını feda etmede onlar kadar gayretli olmayan diğerleri hakkında büyük şirkten ne kadar büyük şirkten korkmanın ne kadar gerekli ve ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyor. Burada kardeşlerim önemli bir mesele var Bu kitabın içerisinde inşallah riya ile alakalı müstakil bir bab gelecek Ama ondan önce burada yeri gelmişken Riya ve küçük şirk ile alakalı muhtasar olarak bazı açıklamalar yapmamız lazım ve özellikle küçük şirk ile alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada riya'yı küçük şirk olarak tesmiye etmiş, isimlendirmiş Öyleyse alimlerimizin de beyan ettikleri, ifade ettikleri gibi şirkin bir büyük olanı bir de küçük olanı var. Aynı küfrün büyük olanı, küçük olanı, nifakın büyük olanı, küçük olanı, zulmün büyükü, küçüğü, fıskın büyüğü ve küçüğü olduğu gibi. Bu ehli sünnet ve cemaat akidesinin önemli meselelerinden bir tanesidir. Bu zapt edilmediği zaman iman ve küfrün arasını tefrik edemeyiz. Çünkü Allah tebareke ve teala Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şirk, küfür, zulüm, fısık, fucur bu kelimeleri ıtlak ediyorlar bu kelimeleri kullanıyorlar ancak bunlarla her zaman aynı anlamı kastetmiyorlar. Bunlar bazen büyük küfür, büyük şirk, büyük nifak oluyor bazen de küçük şirk Küçük küfür küçük nifak oluyor. Öyleyse bu ikisinin arasının tefrik edilmesi, ile küçüğünün birbirinden ayırt edilip zapt edilmesi, ilimde fıkıhta önemli bir meseledir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada, riya'yı küçük şirk olarak vasfetti. Riya küçük şirkin bir örneğidir. Yoksa küçük şirk riyadan ibarettir demek değil. Küçük şirk riyadan ibarettir. Yani riya küçük şirktir. Bundan başka hakkında şirk lafsı zivaret olmuş her şey büyük şirktir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küçük şirki riya olarak açıkladı demek. Aslında zikretmeye cevap vermeye bile değmeyecek. Türkiye'de çıkmış hatta belki de Belçika'da çıkmış. Yeni muasır bir bidattır. Ehli sünnet alimleri arasında bilinen bir şey değil. Bu hadis-i şerifte küçük şirkin riya olarak açıklanması küçük şirkin riya'dan ibaret olduğu anlamına gelmez. Riyanın küçük şirkin suretlerinden, çeşitlerinden birisi olduğu anlamına gelir. Bundan başka da küçük şirk çeşitleri var. İmam Muellif Rahimahullah'ta babın sonunda zikrettiği meselelerde, ikinci meselede diyor ki en riya emine şirk riyanın Şirkten olduğu riya şirktendir. Ardından diyor ki, üçüncü meselede, ennu mina şirkil asgar Riya küçük şirktendir. Buradaki bu dendir ifadesi riyanın küçük şirkin bazısı olduğu, küçük şirkin bir kısmı, onun bir çeşidi olduğunu ifade etmek içindir. Yoksa bazılarının söylediği gibi. Küçük şirk riyadan ibaret değildir. Peki küçük şirk ile büyük şirki nasıl tefrik edeceğiz? Küçük şirk ile büyük şirkin arasındaki farklar nelerdir? Küçük şirk nedir, büyük şirk nedir? Bu arkadaşlar ilimde önemli bir bab. Aynı büyük, küf, büyük küfür, küçük küfür, büyük zulüm, küçük zulümde olduğu gibi. Bunların arasını tefrik edebilmek, ayırt edebilmek için... ...ilim ehli rahimahumullah... Bazı farklar zikretmişler. Bu farklar birbirine benzer şeyler arasındaki benzerliği ortadan kaldırmak için ilim ehli tarafından zikredilen ve ismine furuk denilen yani farklar denilen bu meselede yine ilim bablarından büyük bir baptır. Birbirine benzer iki şeyi ilim ehli bunu tanımladı bunu da tanımladı ama hala zihinlerde mesele duha kavuşamayacağı için belki. ...herkes ayırt edemeyeceği için... ...bu iki birbirine benzer şey arasındaki... ...farkları zikrederler. Buna furuk ilmi deniliyor. İlmin her babında... ...ilm ehli bunlarla alakalı... ...sözler, beyanlar yapmışlar... ...ve hatta bunlarla alakalı müstakil kitaplar... ...tehlif etmişler. Farklar ilmi. Bu birbirine benzer iki şey arasındaki farklar... ...nelerdir? Farkların bilinmesiyle... ...inşallah büyük şirk ve küçük şirk arasındaki... ...ayırım... ...tefrik... ...gayet iyi bir şekilde yapılmış olacak. Peki bunlar arasındaki farklar neler? Büyük şirk kardeşlerim biliyoruz... ...Allah Subhanahu ve teala'ya has olan işlerde... ...bir başkasını onunla tesviye etmek demek. Bununla alakalı daha önce... ...açık tanımlar yapmış, açıklamalar yapmış. Şirk, büyük şirk... ...Allah tebareke ve teala'ya has olan işlerden birisinde... ...bir başkasını onunla... Tesviye etmek, onunla eşit tutmak demek. Ona denk yapmak demek. Bu büyük şirkin tanımı. Küçük şirk ise şeriat dilinde hakkında şirk lafzı ıtlak edilmiş. Kendisine şirk denilmiş. Ancak şirk denilmeyle beraber büyük şirk derecesine varmayan şeylerdir. Bunlar ya bazen bazı elfazda, lafızlarda kişinin kastetmediği halde, itikad etmediği halde Allah Tebareke ve Teala ve gayrısını Tesviye etmek Denklemek olsun İsterse kişiyi Büyük şirke götürecek yollara verilen Bazı isimler olsun İsterse Allah Tebareke ve Teala'nın Şer'an ve kadaran sebep olarak Kılmadığı şeyleri Sebep edinmek cinsinden olsun Haklarında şirk denilmiş Ama bir de bakıyoruz ki bunlar Büyük şirke Ulaşmayacak Büyük şirke Götürmeyecek şeyler. Peki bunlar arasındaki farklar ne? Bunları inşallah kısaca özetleyelim yazalım. Bu farklar zapt edilirse büyük şirk ile küçük şirk arası tefrik edilmiş olur. Şöyle şirk diyelim. Büyük şirk Bu da küçük şirk. Bu ikisinin arasındaki farklar nelerdir? Birinci fark. Büyük şirk tevhidin aslını bozar. Büyük şirk ne yapar? Tevhidin aslını bozar. Ya küçük şirk tevhidin aslını değil kemalini bozar <Gülüyor> Bu ikisi arasındaki birinci fark ikinci fark büyük şirk manfret olunmaz Affedilmez. Sahibi ölmeden önce ondan tevbe etmedikçe. Büyük şirk tevbe olmaksızın magfiret olunmaz. Küçük şirk ise raci olana göre inşallah tevbe etmeden de magfiret olunabilir. Bu da aralarındaki ikinci fark. Okunuyor değil mi arkadaşlar? Üçüncü fark. Büyük şirk Bütün amelleri boşa çıkar. Büyük şirk ne yapar? Bütün amelleri <Gülüyor> boşa çıkar. Allah Tebareke ve Teala'ya kendisinden tövbe etmeden büyük şirkle ulaşan kimsenin bütün amelleri boşa gider. Yani sadece şirk koştuğu ameli değil. Bunun dışında bütün salih amelleri heba olur. Küçük şirk ise sadece karıştığı ameli boşa çıkarır. Yani bütün amelleri boşa çıkartılmaz. Büyük şirkin içine karıştığı amel birazdan zikredeceğimiz tafsiyla göre ya iptidan tamamen Ya da amelin şir, Küçük şirkin bulaştığı kısmı Boşa çıkar Büyük şirk Allah tabareke ve teala Beni ve sizi muhafaza etsin Amin. Sahibini Cehennemde ebedi yap. Büyük şirk sahibi ne olur cehennemde? Ebedi olarak kalır Küçük şirk ise cehennemde ebedi yapmaz. Bu dördüncü fark. Beşinci fark. Büyük şirk sahibinin, büyük şirkle beraber kendisini kurtaracak imanı yok. şirk sahibinin küçük şirkle beraber kendisini kurtaracak imanı vardır. Altıncısı büyük şirk sahibine kendisinden büyük şirk sağdır olmuş kişiye dünyada ...müşrik muamelesi yapılır. Büyük şirk işleyen... ...büyük şirke... ...karışmış, bulaşmış, bunu irtikar eden kimseye... ...dünyada... ...müşrik muamelesi yapılır. Yani ne demek müşrik muamelesi? Pis müşrik, alçak müşrik, öyle mi? Müşrik muamelesi yani şerri bir şey. Ne yapılmaz ona? Kestiği yenilmez. Arkasından namaz kılınmaz... Ona hayır dua edilmez, cenazesi kılınmaz, onunla evlenilmez, ondan miras alınmaz gibi müşrik muamelesi yapmak bu demek. Yoksa bazı arkadaşlarımız bunu yanlış anlayabilirler. Müşrik muamelesi yapmak denildiği zaman bu kimselerle mübah olan teamüllerde, ilişkilerde bulunmaya mani bir şey değil bu. Yani onlardan alışveriş yapmaya, onlardan normal dünyalık işlerde mübah olan muamelelerde bulunmaya mani değil. Müşrik muamelesi yapmak şerhi bir şey. Peki küçük şirk sahibine müşrik muamelesi yapılır mı? Hayır. Ona müşrik muamelesi yapılmaz. bununla kardeşlerim büyük şirkle küçük şirk arasındaki farklar. Büyük şirk tevhidin aslını bozar. Küçük şirk aslını değil, kemalini bozar. Büyük şirk tevbe etmedikçe malfret olunmaz. Küçük şirk İnşallah tövbe edilmeden de ölünse mağfiret olur. Büyük şirk Sahibinin bütün amellerini boşa çıkarır Küçük şirk ise bütün amelleri boşa çıkartmaz Sadece karıştığı ameli Ya tamamını ya da bir bölümünü Boşa çıkartır Büyük şirk Sahibini cehennemde ebedi yapar Büyük şirk sahibi Haliden, muhalleden, fiha Ebedi olarak cehennemde kalır Küçük şirk sahibi ise böyle değil Cehennemde ebedi olarak kalmaz Büyük şirk, sahibinin büyük şirk ile beraber ahirette kendisini kurtaracak bir imanı yoktur. Bununla beraber bütün iman esaslarına inanıyor olsa bile. Bunları hususen söylüyoruz. Çünkü bizim içimize, ciğerlerimize işlemiş bir irca inancı var. Biz insanın bütün bu iman esaslarına inanmayla beraber kendisini kurtaracak zerre kadar inancı olmamasını zor idrak ediyor. O yüzden bunu iyi idrak edene kadar üstüne basa basa söylemek lazım. Yani büyük şirk sahibi kendini kurtaracak bir imanı yok. Adam Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, meleklere inanıyor, kitaplara inanıyor, Resullere inanıyor, kadere inanıyor. E iman hepsi bunlar. Asılları, usulleri bunlar. Bunlara inanıyor olması bile o kimsenin eğer amelinde büyük şirk varsa bu bütün bu inanç onun için kıyamette ona kurtarıcı olmaz. Onu kurtaracak bir inanç iman değil. Ancak küçük şirk sahibi böyle değil. Onun kendisini ahirette kurtaracak imanı vardır. Yani küçük şirk bu imanı ortadan kaldırmaz. Altıncısı büyük şirk işleyen kişiye kendisinden büyük şirk saldırı olan amelinde büyük şirk olan kimseye dünyada müşrik muamelesi yapılır. Müşrik muamelesi yapılır. Onunla evlenilmez kestiği yenilmez, ondan miras alınmaz, o mirasçı yapılmaz, arkasından hayır dua edilmez, yıkanmaz, Müslüman mezarlığına gömülmez vesaire. Ancak küçük şirk sahibinin, sahibine dünyada müşrik muamelesi yapılmaz. Bu küçük şirki kendisine müşrik muamelesi yapmaya yeterli değil. Bu farklar ile beraber, büyük şirk ve küçük şirk arasındaki Hayır mı farkları anlamış olduk inşallah. Büyük şirk Allah tebareke ve teala'nın hususiyetlerinden bir hususiyette ona ait olan özellikler, özelliklerden birisinde ondan başkasını ona eşitlemek demek. Küçük şirk ise şeriat naslarında kendisi hakkında şirk denilen şirk ismi verilen ancak bununla beraber Büyük şirk seviyesine varmayan şeylerdir. Bunlar ya lafızlarda itikat olmaksızın, lafızlarda Allah Tebareke ve Teala ile başkalarına denk yapmak gibi bunların ayrıntısı inşallah gelecek. Veya büyük şirke sebep olacak işleri, amelleri yapmak gibi ki onlara da küçük şirk diye itlak edildiği şeriatta varit olmuş. Ya da Allah Tebareke ve Teala'nın şer'an ve kader'an şer'i ve kaderi kevni olarak sebep kılmadığı şeylerin sebep olduğuna itikad ederek bütün bunlarla alakalı inşallah tafsilatlı açıklama kitabın ilerleyen bablarında gelecek. Bunlara da küçük şirk deniliyor. Öyleyse küçük şirk burada söylediğimiz gibi sadece bu hadiste gelen riyaya mahsus değil. Şeriat nasları arasında hakkında küçük şirk diye ıtlak edilmiş daha nice şey şirk diye ıtlak edilmiş daha nice şey var ki Bunlar büyük değil küçük şirktir. Bu tefriki, bu ayrımı yapmak inşallah ilimde çok önemli bir baktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben onlar hakkında en, en çok korktuğu şeyin küçük şirk olduğunu söyledi. Sonra bunu da riya olarak açıkladı. Bunun örneğini de orada onlar hakkında küçük şirkin en çok korktuğu onlar hakkında en, en çok korkulan küçük şirkin de ...riya olduğunu beğenin. Madem onlar hakkında... ...küçük olmasına rağmen... ...en çok korkulan şey bu riyadır. Onlardan... ...seviyeleri, dereceleri daha az olan kimseler hakkında... ...şirkin büyük olanından çok korkulmalıdır. Bu hadisin ifade edeceği... ...mana burada bu. Riya kardeşlerim... nebi sallallahu aleyhi ve sellemin... ...burada tesmih ettiği gibi küçük şirktir. Biz dedik ki küçük şirk Büyük şirk bütün amelleri boşa çıkartır Ancak küçük şirk Bütün amelleri boşa çıkartmaz Riyada küçük şirktendir Yani bütün amelleri boşa çıkartmaz Ancak bundan önce zihnimizde şöyle bir ayrım olması lazım Riya esas olarak iki kısma ayrılıyor Riya iki kısmı ayrılıyor Bunlardan birincisi münafıkların riyası İkincisi de müminlerin riyası Münafıkların riyası Dinin aslında olan bir riyadır. Yani iman etmedikleri halde hakikatte riya olarak iman ettiklerini izah ediyorlar, gösteriyorlar. Bu kimin riyası? Bu münafıkların riyası. Bu riya küçük şirk mi? Bu küfür. Nifak, münafıklık, büyük şirk. Aslında mümin olmadıkları halde dinin aslında riya yapmak bu müminlerin riyası değil. Bu münafıkların riyası. Müminlerin riyası ise Mümin kimseden aslında imanın aslında riya olmayan, imanın aslında sadık olan müminlerin riyası ise onların yaptıkları amellerde suduradır. Bu da iki çeşit. Eğer riya amelin aslında var ise, amelin aslında ise, yani hakikatte adam bu ameli yapmayacaktı hiç. Amele başlangıcı, amele iptida etmesi sadece... ...riya sebebiyle ise... ...anladık mı arkadaşlar? Adam hiç yapmayacaktı. Bugün pazartesi bu orucu hiç tutmayacaktı. Bu orucu... ...iptidaen riya olarak... ...başlıyor. Veya akşam namazının... ...nekeveket sünnetini kılmayacaktı. Buna iptidaen riya olarak kalktı... ...bu sünneti kılmaya başladı. Yani yaptığı amelin, ibadetin aslında ise bu riya. Alimler diyorlar ki... ...bu şekilde ibadetin... Riyanın ibadetin aslında olması Müslüman hakkında namazın ve orucun farz olan kısmında mümkün olmayacak bir şey. Yani Müslümanlarda namaz ve oruç gibi ibadetlerin aslında Riya olması mümkün değil. Ancak bununla beraber diyorlar ki namaz ve oruç dışında mesela zekat gibi ya da hac gibi veya bunlar dışında faidesi başka insanlara da müteaddi olan faidesi başka insanlar tarafından da görülen ibadetlerde bu ibadetlerde ihlas, aziz, zor bir şeydir. Riya buralarda girebilir. ibadetin aslında girebilir. Ancak da farz olan namazın ve orucun aslında riya olamaz. Böyle diyorlar. Peki bu farz olan namaz ve oruç dışındaki ibadetlerin aslında yani nafile oruçlar, nafile namazlar veya hac, zekat, sadaka gibi amellerin Eğer riya bu amele baştan karışırsa Yani bu amel Riyaya binaen yapılırsa Bu amelin batıl olacağında Sahibinden kabul edilmeyeceğinde ihtilaf yoktur Bu amel batıl olur Sahibinden kabul edilmez Batıl olması sadece amel cihetiyle Yani bu adamın tek cezası Tek o bu amelinin reddedilmesi olmaz Bu yaptığı işte Bu adam ne yapıyordur şu anda Küçük şirk irtikap ediyor Nevi olarak kardeşlerim çeşit olarak cins olarak küçük şirk büyük günahların en büyüğüdür. Adam böyle yaparak bu ameli reddedilir ve bu işiyle büyük günahlar arasında en büyük günahlardan bir tanesini irtikap etmiş olur. Bunun da cezasını ahirette görür eğer Allah dilerse. Bu riyanın hangi kısmı? ikiye ayırdık. Mümin riyası münafık riyası. Münafık riyası ile ilgilenmiyoruz. Müminin riyasını yine ikiye ayırdık. Birincisi Eğer riya ibadetin aslında ise, yani o adam bu ibadete hiç başlamayacağı, yapmayacağı halde, onu buna iten etken, saik sadece riya yapmak ise, bu amel, bu ibadet sahibinden reddolunur, kabul edilmez, bu ibadet batıldır. İkinci suret, ibadetin aslı riya ile değil, ihlas ile akt edildi. Adam ibadete ihlas ile başladı. Kendisini bu ibadete iten sebep saik Allah Teala'nın rızasıydı. Böyle başladı. Sonra ibadet esnasında olanlar olduğu, birisi onu gördü, birisi ona baktı, şeytan aklına bir şey getirdi, kulağına bir şey fısıldadı ve bu amelin içerisinde riya bulaştırdı, karıştı. Ameli biraz daha süslemeye başladı. Normalde yapmayacağı şeyler ilave etmeye başladı. Hakikatte amelin aslı ne, kim içindi? Allah içindi. Buraya ne zaman tarihi oldu? Amelin ortasında tarih oldu. Bununla alakalı ilim ehli arasında bir ihtilaf olmuş. Bu amel acaba kabul olur mu? Yoksa içine riya bulaştığı için amel tamamen mi? Yani bu amelin zatı. Yoksa diğer ameller değil. Bu amelin tamamı mı iptal olur? Tamamı mı ortadan kalkar? İlim ehlinden bazıları diyorlar ki, şöyle bir tavsizat getirmişler. Diyorlar ki eğer amel başı ve sonu birbiriyle... ...ilişkili ve lazım olan bir ibadetse... ...başı ve sonu... ...birbiriyle alakalı ilişkiliyse... ...yani sonu bozulduğu zaman başı da bozulacak... ...bir ibadetse, mesela ne gibi? Namaz gibi, oruç gibi... ...böyle bir ibadetse... ...sonunda veya ortasında... ...herhangi bir şeyin bozulması... ...bu ibadetin tamamen bozulmasını gerektirir. Bu ibadet de bozulur diyorlar. Ancak ibadet... ...başı ve sonu birbirinden ayrıysa... ...mesela adam sadaka veriyor... Fakir birisi geldi çıkardı cebinden desteği. Oradan çıkardı bir bin lira vereceği zaman bir bin lira verdi. Birini görünce arkadan bir beş bin lira daha verdi. Bu bin lirayla beş bin lira birbiriyle ilişkili değil. Diyorlar ki burada da başıyla sonu ile ilişkili değilse... ...başı kabul edilir ancak... ...riyanın karıştığı bu ölüm kabul edilmez. Taksim'i e anladık mı arkadaşlar? İlim ehlinden bazıları da diyorlar ki... ...hayır. Riya bir ibadete bulaşırsa eğer... İbadet işin başında ibtidaen Allah için ise sonradan ibadetin ortasında veya sonunda onlara riya karışmışsa bu kimse ibadetinden riya karışan kısmından mahrum olur. Ama ibadetinin aslı ve niyetinin aslına karşılık ecir alır. Alimlerden de bazıları böyle söylemişler. Allah en doğrusunu bilir. Anladık mı arkadaşlar? Yani adam Allah için namaza başladı. Allah için kılarken Birisinin kendisini gördüğünü Fark edince rükusunu ve Secdesini uzatmaya başladı Böyle duruşunu biraz daha eğdi Gözlerini yumdu kendini Gözlerine ve yüzüne simasına Bir huşu maskesi Taktı geçirdi Bu kimse hakkında Alimlerden bazıları diyorlar ki Bu riya madem ki bu ibadete karıştı Ve bu ibadet başı sonu Birbirine bitişik bir ibadettir İbadet, ibadet tamamen batıl oldu Bazıları da diyorlar ki hayır Bu adam niyetinin aslına ve ibadetinin Allah için olan kısmından dolayı ecrini alır. Bu riyanın bulaştığı kısmından dolayı bunun ecrinden mahrum olur. Riyanın ibadetin ortasında tarihi olması arkadaşlar... ...ibadete zarar verebilmesi için kişinin bunun peşine düşmesi gerekir. Yani insan ibadetin ortasındayken... Allah için ihlasla yaptığı, başladığı bir ibadetin ortasındayken kendisine bir riya gelse. Aklına riya yapmak gelse. içine böyle bir şey doğsa. Bu bahsettiğimiz ahkam bunun peşine giden bu aklına doğan içine gelen bu şeyin ardına düşüp onunla beraber devam eden kimse hakkındadır. Yoksa aklına her riya etmek düşen kimse hakkında değil. İnsanın aklına bu geldiği zaman Hatırına bu geldiği zaman Eğer onu def eder Onunla mücadele eder, onu savarsa Bu kimsenin ameli inşallah Sahih makbul bir ameldir. Çünkü aklına bunun gelmesi, hatırına düşmesi Bu kişinin Kendi kuvvetinde, kudretinde olan bir şey değil Kendi kuvvetiyle, kudretiyle Alakalı kısmı neresi Onun peşine düşmesi Veya onu def etmesi Aklına geldikten sonra Eğer onu def ediyor Hatırına böyle bir şey doğduğu halde bunun ardına düşmüyor. Ve bu riayı başından savuyorsa bu kimse bu taksimata dahil değil. İnşallah bunun ameli makbuldur. Ancak bunun peşine düşüyor. Onun ardına gidiyor. Ve bu riayı amelinin bir bölümünde gerçekleştiriyorsa bu bahsettiğimiz taksim bu kimse hakkında. Riya ile alakalı hakikatte söylenecek çok söz var. İlim ehli Salih Selefimiz rahimahumullah bu meseleyle alakalı bizim anlamımız mümkün bile olmayan çok büyük açıklamalar, çok büyük sözler sarf etmişler. Bunlar bize ulaşmış. Hakikatte bununla alakalı müstakil bir ders yapmak lazım. Böyle insanın hem kendisine hem arkadaşlarına, kardeşlerine Salih Selefimizden saldırı olan bu sözleri okuyarak Kalbimizi bu nifaktan, bu riyadan temizleyebilmek için uzun uzun müzakereler yapmak lazım. Ancak bununla alakalı söylenilecek olan muhtasar söz şudur kardeşlerim. Alimler diyorlar ki riyanın tedavisi için kişinin riyadan kurtulması için bunu tedavi etmesi için ki bu bir kalp hastalığıdır. Kalp hastalıkları arasında en büyük Ve en tehlikeli olanlardan bir tanesidir. Nasıl böyle olmasın ki? Kişinin amelini boşa çıkartabilir. Allah Tebareke ve Teala'nın önüne namazla, oruçla, zekatla, ilimle, sadakayla, emir bil mağruf, nehyanil münkerle çıkar. Ve bunlar halis olmadığı için, Allah Tebareke ve Teala'nın yüzüne ihlasla yapılmadığı için bunların ecirlerinden, mükafatlarından mahrum olabilir. O yüzden kalp amelleri arasında en tehlikelilerinden bir tanesidir. Alimler diyorlar ki bunun ilacı bunun tedavi edilmesi öncelikle bunun teşhis edilmesiyle olur. Yani insanın kendi nefsindeki riyayı başkaları görsün diye, başkaları duysun diye, görüp duyup seni övsünler diye veya görüp duyup seni kınamasınlar diye amel yapma. İnsanın önce kendi nefsinde bunu mülahaza etmesi lazım. Kendisinde kalbinde bu hastalığın teşhisini koyması lazım ki onu tedavi edecek, ondan kurtulacak hal çarelerine baksın. İnsanı diyorlar riyaya iten sebepler üç tanedir. Bunlar ya övülme, iste övülme isteğine karşı duyulan bir şehvet, bir sevgi, insanlar tarafından övülme, beğenilme, sena edilme, İnsanın buna, buna karşı duyduğu bir şehvet, bundan aldığı lezzet, bu birinci sebep. İkinci sebep diyorlar ki, kınanma endişesinden uzak durmak, kınanma endişesinden kaçmak, bundan firar etmek. Üçüncüsü de, insanların ellerinde olan şeylere tama etmek. İnsan bu üç sebepten riya yapar. Ya onların övmelerinin lezzetini istiyordur. Bunu, buna karşı bir iştahı, bir şehveti vardır. Veya onların kınamalarından endişe ediyordur, bundan uzak duruyordur. Veya onların ellerindekine, onların verecekleri karşılıklara, mükafatlara tamah ediyordur. Kişi kendinde rüyayı tespit ettikten ve bu üç sebebi öğrendikten sonra... ...onu def etmenin, onunla mücadele etmenin diyorlar iki yöntemi var. Bu yöntemlerden birincisi, riyanın aslını, onun temelini... Kökünden kazımak. Onun aslını ortadan kaldırmak için, temelinden sökmek için mücadele etmek. Bu da şöyle olur. Kişinin Allah Tebareke ve Teala'nın rububiyetini, onun büyüklüğünü, yüceliğini, bütün fayda ve zararın onun elinde olduğunu, hem bu dünyada hem ahirette, o dilemedikçe hiç kimsenin bir fayda ve zarar veremeyeceğini bilmek ve bunu müzakere etmekle olur. Çünkü bunun bilinmesi galiben, hak hatta tamamen müminler arasında zaten kesin bir şey. Bütün bütün müminler sorulduğu zaman bunu bilirler. Peki bunu bilmeyle beraber, bütün faydanın zararın onun elinde olduğunu bilmeyle beraber, bu dünyada bütün insanlar bir araya toplansalar, sana ne bu dünya ne ahiret için bir fayda veremeyeceklerini bildikleri halde, hepsi bir araya toplansalar, ne bu dünya ne ahiret için bir zarar veremeyeceklerini bildikleri halde, Yine de insanların ellerindekine tamah ederek, onların övmelerini isteyerek, onların kınamalarından çekinerek riya yaparlar. Demek ki mesele bunları bilmek değil, bunu unutmak, bundan gafil olmak. Bilmenin çaresi bilmenin ilacı öğrenmektir. İnsan öğrenerek bu ilmi elde eder. Ancak bilme ile beraber hala bu hastalık devam ediyorsa, demek ki bunun tedavisi bu bilme ile değil. Ne ile olacak? Hatırlama ile, hatırlatma ile olacak. İnsan sürekli bunu hatırlatarak Hatırlayarak Aklına tutarak Kendisine bu dünyada ve ahirette fayda verecek Yegane varlığın zaten Allah Subhanahu ve teala olduğunu Kendisine sürekli hatırlatarak Kendisine şöyle diyerek Ne yani İnsanlar seni övseler ne olacak İnsanlar beğenseler ne olacak Senin hakkında abid, zahit, muttaki deseler Böyle olduğunu düşünseler ne olacak Bu senin dünyada rızkını mı artırır? Ecelini mi uzatır? Böyle insanlar senin hakkında böyle düşündükleri zaman Dünya menfaatlerine mi erişirsin? Başından dünyanın zararları mı defolun? Ne yani? İnsanlar seni övdükleri zaman Senin hakkında bu kanatleri besledikleri zaman Allah senin hakikatte serirenin ne olduğunu bilmiyor mu? Allah hakikatte senin içinde gizlediğinin ne olduğunu bilmiyor mu? Yarın Allah tebareke ve teala bunları ortaya çıkartmayacak mı? Ve bugün önlerinde rezil rüsvay olmaktan korktuğun insanların önünde yarın Allah Tebaleke ve Teala huzurunda ahirette yine rezil rüsvay olmayacak mısın? Diye insan kendisine böyle telkin yapar. Bunlar Allah katında insanlar seni övmüşler. Seni sevmişler. Filanca ne kadar abit maşallah demişler. Allah katında bu senden neyi kurtarır? Allah'ın azabını mı hafifletir? Senin cennette derecelerini mi yükseltir? Yoksa Allah Tebareke Teala'nın önüne gittiğin bu amellerle beraber, içine riya karışmış bu amellerle beraber hem ahiret rezilliğiyle, rüsvayliğiyle hem de bu dünyada kendilerinden çekindiğin insanların gözleri önünde zaten yine rezil ve rüsvay olacaksın. Kendine böyle telkin edin. Kendine der ki sana ne insanların seni kınamasından. Sana ne insanların senin hakkındaki kanaatlerinden. İnsan rüyayı niye yapar ya onların Övmelerini bunun lezzetini arayarak Ya da onların kınamalarından Endişe ederek Burada herkes Pazartesi perşembe orucunu tutuyor Sen tutmadığın zaman hakkında ne diyecekler Adama bak bu kadar sakal var Bir de hoca olmuş bu, Millet Oruç tutarken bu nafile oruçlar tutmuyor Bunu demelerinden endişe ettiğin için Bunu yapıyorsan Kendine şöyle söyle İnsanların senin hakkındaki bu kınamalarından Sana ne Bunun sana ne zararı olacak? Onların bu kınamaları senden neyi eksiltir? Seni böyle kınamaları bu dünyada rızkını mı azaltır? Ecelini mi kısaltır? Yarın Allah Tebareke ve Teala'nın önünde onların bu kınamaları senin azabını mı zorlaştıracak? Hesabını mı ağırlaştıracak? İnsan kendisine bunu telkin ederek riyanın temelinden onu bu şekilde söker atar. Bu da devamlı olarak. insanın sürekli çünkü düşman devamlı olarak bu telkini karşıdan yapıyor. Bak sana bakıyorlar diyor. Bak ne kadar ayıp. Hoca olmuş hala böyle yapıyor diyecekler diyor. Şeytan sürekli bu telkini veriyor ve sana yakın gelinceye kadar, ölüm gelinceye kadar o bundan vazgeçmeyecek. Sen de onun karşısında ne yapmalısın? Gardını sürekli ayakta tutup kendine aksi yönde telkin vermelisin. Ancak bu telkinde bunu kökünden söküp atabilirsin. Bu telkinde başında ve sonunda, evvelinde ve ahirinde Allah Tebareke ve Teala'nın yüceliğini, onun azametini, onun rububiyetini, faydanın ve zararın sadece onun elinde olduğunu bilmek ve bunu müzakere etmekle olur. İnsanlar bana ne yapabilirler ki? İnsanlar bana ne fayda verebilirler ki? Bana ne zarar verebilirler ki? Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise, bu birinci yöntemin içerisinde bir de tatbiki ameli bir uygulama var. Bu telkinle insanın riayet etmeye çalışması, bir de tatbiki ameli bir uygulama var. Kişi kendisine insanların gözlerinden günahlarını, hatalarını saklamaya gayretli olduğu gibi salih amellerini saklamaya da gayretli olması. Salih amellerini yalnız başına yapmaktan lezzet almaya çalışması. İnsanlar görmeseler, haberleri olmasa bile. Bu çok ağır, çok zor bir şey. İnsan bazen bunu yapıyor, buna gayret gösteriyor, kendi başına bu, bu ameli yapıyor. Ondan sonra içi böyle bir kuş gibi çırpırıp duruyor. Hadi birisi görsün. Neden kimsenin daha haberi olmadı bundan? Yıllardır gece namazı kılıyorum, hala kimsenin haberi yok. Yaptıktan sonra bile bu insanın içinde fokurdayıp duruyor. O yüzden insanın bunu defetmesi için kendisini buna alıştırması lazım. Nice ameller yapıyoruz, nice salih ameller işliyoruz. İçin başında Rabbimize ihlasla bunları yapıyoruz. Sonra bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, bir sene, on sene sabrediyoruz. On sene sonra yine bir mecliste bunu ifşa ediyoruz. Çünkü o içerideki o heyecan durmak bilmiyor. O yüzden insanın yalnızlığı, yalnız ibadeti Allah Tebareke ve Teala'dan başkasının bilmediği amellerinin bu, bu amelleri arttırmaya gayret etmesi lazım. Bu da ameli yönden riyanın def edilmesinin bir yöntemi. İkinci yöntemi diyorlar. Bu şekilde insan riyayı def etmeye gayret ettiği çalıştığı halde yine zaman zaman insanın ibadetinin içerisinde ona bazı telkinler bazı fısıldamalar, küçük bazı hat hatıralar Gelebilir İbadetin içerisinde Yine küçük bazı şeyler Ona gelebilir Hususen birisi gördüğü zaman Birisi ondan bahsettiği zaman Bunlar olabilir Bunlar olduğu zaman da yine insan Aynı şekilde bunu defederek, Yine insanların ellerinde bir fayda ve zararın Olmadığını nefsine telkin ederek Bunu def etmeye gayret etmesi lazım Ve bu konuda kendisini alıştırması Buna antrenman yapması lazım Temirin İdman yapması lazım. Sürekli bunları yapabilmesi için de teyakkuz halinde olması lazım. Eğer zaten kalbi ölmüşse bu riyanın da farkında değilse bu kimsenin hali harap demek. Ama insan riyasının farkındaysa bu inşallah bir aşama. Yani kalbinde riy riya olduğunu farkındaysa bu nedir bu? Bu onu tedavi etmeye yönelik bir adım, bir aşama. Ondan sonra da teyakkuz halinde olması lazım. Sürekli uyanık olması lazım. Mücadele halinde olması lazım. Ve nefsini temirin etmesi lazım. Kendini buna alıştırması lazım. Ve bu günün birinde bitmeyecek. Şöyle olmayacak. Tamam artık ben erdim. Riyayı def ettim. Kalbimi bu hastalıktan tedavi ettim ve kurtuldum. Günün birinde böyle bir hal almayacağız hiçbirimiz. Bu bize yakın gelinceye kadar Rabbimize ibadetle emrolunduğumuz sürece ...uyanık kalarak mücadele etmek zorunda olduğumuz bir hastalık. Günün birinde bu bitmeyecek. Ve bu konuyla alakalı... ...Salih Selefimizin sözlerini okumak... ...onların riyanın... ...bazı dakik olan, ince olan... ...farkına varamayacağımız şekillerinin beyanını... ...yaptıkları sözlerini okumak, incelemek... ...buna inşallah insana çok fayda verir. Neler söylemişler? Öyle sözler söylemişler. Biz bunları idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Hadi canım yani biz... Riya diyoruz da bu aklımıza hiç gelmemişti yani. Bu kadarını da hiç düşünmemiştik. Riya öyle büyük şeylerle insana geliyor ki insanın pozisyonuna, durumuna, konumuna göre öyle büyük şeylerle insana geliyor ki insan çoğu zaman bunu fark bile edemiyor. Seleften bir tanesi diyor ki Bişir İbnül Haris Bişirül Hafi diye bizde maruf olan bilinen Bişir İbnül Haris Rahimehullah diyor ki İnsanlardan bazısı var Öldükten sonra bile riya yapar Yani o kadar riya işlemiş kalbine ki Öldükten sonra bile riya yapar Diyorlar ki nasıl riya yapar Şöyle düşünür Ben ölsem var ya cenazeme bu kadar adam gelir Bak filanca adam ölmüş Filanca hoca ölmüş diye bu kadar insan cenazeme toplanır Öldükten sonra da riya yapmak ha Sümanallah Yine bu aynı bir şir, Rahim O'Allah, bir mecliste, bu, burada Türkiye'de filmlerde kıssalarda anlatıldığı gibi böyle sarhoşmuş, oradan böyle derviş, berduş olmuş böyle birisi değil. Selefin alimlerinden, zahitlerinden, abidlerinden, hatta hadis. Ravilerinden bir tanesi. Bir gün insanlara hadis aktaracağı zaman diyor ki, Haddetena Hammad İbni Zeyd. Bize Hammad İbni Zeyd aktardı. Hadisin senevdini söylüyor. Diyor ki, Haddetena Hammad İbni Zeyd. Hamba dibine zekledi ki arkasından duruyor diyor ki Estağfurullah, estağfurullah. Hadisin senedini zikretmenin kalpte öyle bir lezzeti var ki. Değil mi? Hadisin senedini zikretmenin kalpte öyle bir lezzeti var ki bu öyle bir riyak. Senediyle beraber söyle. Şimdi bazen konuşuyoruz ya, bu Hureyre rivayet etmiş. Hadis hem de Müslim'de. Bu tadından yenmez. Seleften bazıları diyorlar ki kişinin yani ilim ehlinin, ilim talebelerinin, alimlerin sorulan soruya anında cevap vermelerinin şehveti öyle bir şehvettir ki bu tat ne malda ne mükte, hiçbir şeyde yok. Bunlar bizim biz aklımıza gelmiyor. Biz dümdüz namaz kılarken rükuyu ve secdeyi uzatmaktan ibaret bir riya tasavvuru yapıyoruz. Fudayl ibn-i İyad Selefin abitlerinin, zahitlerinin büyüklerinden bir gün Süfyan Es-Sevri es es ile müzakere ediyorlar ağlarında. İman, ahiret müzakeresi yapıyorlar. Fudayl bir şeyler anlatıyor. Arkasından Süfyan Sevil bir şeyler anlatıyor. Arkasından Süfyan ağlamaya başlıyor. Yani Allah'tan, ahiretten, cennetten, cehennemden bahsediyorlar. Sonra Süfyan ağlamaya başlıyor. Diyor ki Allah razı olsun. Bak bu meclis ne kadar mübarek, ne kadar hayırlı bir meclis oldu. Kuday diyor ki hayır öyle değil bu meclis var ya ne kadar şerli ne kadar zararlı bir meclis oldu. Süfyan diyor ki neden ki? Bak sen bana Allah'ı ahirete hatırlatırken kelimeleri seçtin, kendini kastın, süsledin cümleleri, beni etkilemeye çalıştın. Ben de sana anlatırken aynısını yaptım. Ardından Süfyan bir daha ağlamaya başlıyor. Diyor ki vallahi beni hayata döndürdü. Bunlar artık ney bunlar? Bizim böyle kısa efsane Esatirul Evvelin olarak anlatacağımız bu ümmetin içerisinde yaşamış salih selefimizin riyanın datiki ile alakalı aktardıkları şeyler. Allah Tebaraka ve Teala bizim halimize rahmet etsin. Bize fadlıyla, ihsanıyla muamele et. Bununla beraber kardeşlerim, bir kimsenin riyadan dolayı, riya korkusuyla ameli terk etmesi de caiz değildir. Ve doğru değil. İnsanın aklına hatır riya gelebilir. Bunu def etmek için onunla mücadele etmeli Ve ameli bırakmamalı Ameli devam etmelidir Zira riyada yaparsa Veya riyadan korkmak için korktuğundan dolayı Ameli de terk ederse Her iki halde de düşmanını muvaffak etmiş olur. Yani riya korkusuyla ameli terk etmez Amelin başında bile Bu iş riyadan dolayı olacaksa bile Kendisine geldiği zaman Niyetini tasih eder İhlasa gayret eder Riyayı def etmeye, savmaya çalışır ve amele devam eder. Ameli bırakmaz. Salih Selefimizin bizim anlayamayacağımız sözlerinden bir tanesi de yine Fudayl. Rahimahullah diyor ki, İnsanlar görsün diye insanlara ile amel yapmak bu şirktir. Ya riya nedir? Diyor ki riya, insanlar riya olmasın diye ameli terk etmektir. Riya budur. İnsanlar görsün diye yapmak diyor bu şirktir. Peki ihlas nedir? İhlas insanları umursamamaktır. İnsanları önemsememektir. Diyorlar ki seleften, bazı, e, selef'ten birisi, birisine diyorlar ki İhlası nasıl bilebiliriz? İhlaslı olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? O da diyor ki insanların senin hakkındaki kanaatleri Seni övmeleri ve yermeleri senin indinde aynıysa Hiçbir fark yoksa işte bu ihlasın. Senin hakkındaki iyi düşünceleri veya seni yermeleri zemmetmeleri, sence eşitse bu ikisi arasında bir fark yoksa yani sen onların ne ömeleriyle ne yermeleriyle ilgilenmiyorsan, umursamıyorsan işte bu ihlasdır. Eğer bunlardan bazısını umursuyorsan ihlasın bu umursama nispetince azalır ve zayıflar demek değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sizin için en, kork, en çok korktuğum şey riyad, küçük şirktir. Diyorlar ki ya Resulallah küçük şirk nedir? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem riyadır. Deminden beri konuştuğumuz bu riya, bu küçük şirk bu sahibini milletten çıkartmayan, tevhidin aslını bozmayan, insanı cehennemde ebedi olarak bırakmayan, affedilmeyecek olmayan, sahibine müşrik muamelesi yapılmayacak olan küçük şirk ile alakalıydı. Bu bu kadar tehlikeli. Bu, bu kadar tehlikeli ise, Büyük şirk ne kadar tehlikeli olmalı? Diyor ki, İmam Rahimahullah arkasından, Anibni Mes'udin radiyallahu anhu, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. İbni Mes'ud radiyallahu anhu'dan aktarılana göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Men mâte, Kim ölürse, Ve huve min dunillahi nidden. Allah'ın dışında bir nitte Allah'a yap bir denk, Allah'a tutulmuş bir denge, bir ortağa ibadet ederek. Kim Allah'ın dışında ona ortak yapılmış bir nidde, Allah'a benzer yapılmış, ona ortak edilmiş bir şeye ibadet ederek, ona yalvararak, ona dua eder bir halde ölürse. Yani bundan tövbe etmeden. Bundan rücu edip dönmeden Allah'tan başkasına dua ederek, Allah'tan başkasına yalvararak ölürse, Dekhalen nara. Bu kimse ateşe girer. Cehenneme girer. Ravahul Bukhari. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiş. İşte bizim akıllarımızın, tasavvurlarımızın idrak edeceği değil mi? Dümdüz apaçık bir söz. Allah'tan başkasına ibadet ederek, Allah'tan başkasına dua ederek, Allah'tan başkasına yalvarıp, yakararak ölen kimse ateşe girer. Bundan anlaşılmayacak bir şey yok değil mi? Bir tafsilat, ayrıntı. Böyle sözü uzatmaya, süslemeye gerek hacet. Yok. Böyle yaparak ölen kimse ateşe girer. Ve onun ateşe girmesi mutlaktır. Mutlak olarak ateşe girer. Yani işin başında iptidan ateşe girer. Ateşe girmeden affedilme ihtimali yoktur. Ateşe girdikten sonra ateşten çıkma ihtimali yoktur. Allah'tan başkasına ibadet ediyor, dua ediyor olmakla beraber... Bunun yanında bir sürü salih ameli de olsa Ateşe girmesi mutlaktır Herhangi bir şeyde Kayıtlı sınırlı değil Mutlak olarak ateşe girer Ebediyen ateşte kalır Kim Allah ile beraber Bir başkasına dua ederek ölürse Ateşe girer Revahul Bukhari Ve li muslimin An cabir Radıyallahu anhüme Müslimin rivayet ettiği Cabir ibni Abdullah Radiyallahu anhuma'nın yaptığı rivayette Enne sallallahu aleyhi ve selleme kale. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Men lakiya allaha Kim Allah'a kavuşursa Allah ile karşılaşır Allah'ın huzuruna varırsa La yushriku bihi şeyen Ona hiçbir şeyi ortak koşmamış olarak Kim Ona hiçbir şeyi ortak koşmamış olarak Allah'ın huzuruna çıkarsa Dahala cennet. Bu kimse cennete gider. Bu da değil mi? anlaşılır bir şey. Ortak koşmadan hiçbir şeye ona eriş eş denk yapmadan Allah'ın huzuruna varan kimse cennete gider. Ve men laqiyuhu bihi şey'en. Kim de bir şeyi ona ortak koşarak onun huzuruna çıkar, ona kavuşursa dahala nar. Bu kimse de ateşe yani cehenneme girer. Ona bir şeyi ortak koşarak onun huzuruna varan kimsenin ateşe gireceği mutlaktır. Demin söylediğimiz gibi. Affedilme ihtimali yoktur. Ateşten kurtulma ihtimali yoktur. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a kavuşan kimsenin cennete gireceği ise mutlak değil. Cennete gireceği işin sonunda, işin ahirinde günlerden bir gün gireceği mutlaktır muhakkak. Ancak eğer bu kimse amelleri, günahları Allah Tebaraka ve Teala'ya şirk koşmama ile beraber bazı günahları irtikap etmişse, işlemişse, seyyiatı hasenatından fazla ise Allah Tebaraka ve Teala'nın affı, rahmeti, mağfireti veya şefaatçilerin şefati ondan bu günahları affettirmeye yetmemişse bu kimse bu işlediği günahlar nispetince azab bile muhatap Allah'ın azabının tehdidi altındadır. Allah dilerse bunu azap eder. Dilerse etmez. İptidaan cennete girer. Ama eninde ve sonunda cennete gireceği muhakkaktır. Yani şirk koşmadan ölenin cennete gireceği mutlak değil. Ama şirk koşmadan, şirk koşarak ölenin cehenneme gireceği bu mutlak. Hiçbir kayıt şartı yok. Şirk koşmadan ölenin cennete gireceği işin sonunda muhakkak. Ama işin başında İptidan muhakkak değil Bu açık Ve sarı naslar İnsanlardan her sınıfın Her türlü sosyal sınıfa sahip Her türlü akla sahip Herkesin kültürlü olsun Veya olmasın okumuş olsun veya olmasın Herkesin anlayabileceği Kadar açık olan bu naslar Şirkten ne derece korkmanın Veya şirkten korkmanın Ne derece ehemmiyetli olduğunu açıklamak için İnşallah kafidir Bunlarla beraber bu babı da ikmal etmiş, bitirmiş olduk. Allah Tebareke ve Teala bizlere, kalplerimize... ...hakkımızdaki en korkulacak, en tehlikeli şey olan bu şirk ile alakalı... ...yeteri kadar korku... ...koysun Rabbimiz kalplerimize. Sonra bu korkunun semeresi olan amelleri de Rabbimiz bizlere muvaffak etsin. Günahları bırakmak... ...Allah Tebareke ve Teala'nın emirlerini yerine getirmek hususunda... Bizlerin muvaffak etsin. Gayretlerimiz artsın. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbü ileyh. Buyur. Işığı kapatıyorum. Ses kapat. Herolas aynı mı? İyi. Her kim veya olarak öldürürse öldürür. artık onun cezası orada sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş, büyük bir azab, büyük bir azap hazırlamıştır. Yani bu ayetten bakarak Allah azze ve celle buyuruyor ki biz Kur'an'ı apaçık indirdik. Bu ayete binaen bu ay yani bu hükümle böyle uygulanır mı Yani katil ebedi cehennemde kalır. Yani mümin olan, mümin olan birisi, tevhid ehli birisi Cinayet işlediği zaman haksız yere bir nefsi masum bir canı öldürdüğü zaman bu kimse bu ayetin zahirine göre ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Yani öyleyse bir Müslüman öldürmek, öldürmek küfürdür, sahibini İslam milletten milletinden çıkarır denilir mi? Böyle değil mi? Evet. Evet. Ayet-i Kerime'nin zahirine göre böyle. Bu meselenin hususunda cevap vermeden önce Ey kardeşlerim şurayı iyi zapt etmemiz, anlamamız lazım. Bizler akidemizi, Allah Tebareke ve Teala'ya din edindiğimiz inancımızı, kitap ve sünnet naslarının ahatlarından, yani onlardan herhangi birisinden veya onlardan herhangi birisinin bir lafzından, o lafzın delalet ettiği manadan, sözlükte bu lafız bu anlama geliyor. Bu ayetteki bu lafız şu anlama gelir. Öyleyse böyle inanmalıyız diye, ...bir itikat çıkartma peşindeki kimseler değiliz. Bizler için itikat edilecek şeyler... ...salih selefimizin üzerinde ittifak ettiği... ...onların anladığı, onların aktardığı inanç esaslarıdır. Yoksa onlardan bin sene sonra gelmiş... ...yüz sene, 200, yani belli bir zaman sonra gelmiş... ...birisi çıkınca bize Rabbimizin kitabından bir ayet... ...Peygamberimizin sünnetinden bir hadis... Bu ayetin bir lafzı, bu hadis-i geçen bir kelimenin, bu kelimenin ne bileyim ontolojik, epistemolojik, böyle konuşuyorlar ya, filolojik olarak sözlükte şu anlama gelebilir, o zaman bu da buna delalat eder. Demek ki bizim böyle inanmamız lazım gibi bir akidenin peşinde değiliz. Biz kendimizi ne olarak vasf ediyoruz? Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Biz selefiyiz. Biz inancımızda selefi salihine ittiba ediyoruz, imamlara uyuyoruz. Sahabenin, tabiinin, salih selefinin salih selefimizin bize aktardığı akide ve inanç üzerindeyiz. Bu inanca, bu icmaya ki selefi olmak, selefi akide icma demektir. Selefi akideye muhalefet etmek bir içtihatla Kur bir Kur'an ayetinin bir hadis lafzının gösterdiği delaletle içtihat edilecek bir yer değil burası. Birisi Selefi akideye muhalefet ettiği zaman o adamın deliline bakmaya, bunu mukayese etmeye, anlamaya çalışmaya, bunlara bunlara çabalamaya ihtiyacımız lüzum yok. Çünkü biz kat'en biliriz ki eğer bir söz, bir akide, bir kavil selefin mezhebine muhalef muhalif ise o kat'i olarak, kesin olarak batıldır, doğru değil Bu mukaddime çok önemli. Çünkü bunu anlamadı, bunun bazı kardeşlerimiz anlamadığı zaman Biz kitap ve sünnetle amel ediyoruz zannettikleri zaman. Kitap ve sünnetten birisi onlara bu lafı getirince tamam madem kitapta var ben teslim oluyorum. Demek ki birini öldüren ebediyen yani cehennemde kalır. Demek durumunda kalacak. Bu adam kitabın sünnetin naslarından kendisine her gün her yeni bir buluş yapıp gelen kimsenin o buluşuna göre itikadın akidesini değiştirecek. Bizim böyle bir davetimiz yok. Bu mukaddimeden sonra bu ayetin bu Zahirinde böyle yapan kimsenin cehennemde ebedi olarak kalacağı, kalacağı söylenmiş. Ancak ehli sünnet ve cemaat alimlerinin açıklamasına göre buradaki ebediyet mutlak bir ebediyet değildir. Mukayyet sınırlı bir ebediyettir. Adam öldüren kimse ve diğer sair büyük günahları işleyen kimse küfür ve şirk dışında büyük günahları işleyen kimse ehli sünnet ve cemaat itikadına göre bunları istihlal etmediği sürece bu büyük günahları işlemeyle kâfir olmasın. Ve bu, ve bu büyük günahlar sebebiyle cehennemde bizim bildiğimiz anlamda ebedi olarak kalmayı hak etmez. Bu ehl sünnet vel cemaatin itikadı. Buna muhalif gibi görünen bir ayetin, bir hadisin zahiri bir kelimeden çıkarılacak anlam ile bir kimse akidesini bina etmez. Bu imamların, selefin üzerinde ihtilaf etmedikleri bir konu, onların ihtilaf etmedikleri bir konu haktan gayrısı değildir. Allah tebareke ve teala diyor ki, O intenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ver kuntum tu'minuna billahi ve'l-yam'i. Bir konuda niza ederseniz, ihtilafa düşerseniz, Elallah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu nereye götürün? Allah'a ve Resulüne. Ne zaman Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah? O konu da ihtilaf ettiğiniz zaman. Yani konuda biz ihtilaf etmemişsek, salih selefimiz sahabe ihtilaf etmemişse, bu konunun kitap ve sünnete bir tarafı bile yok demek. Hanlık mı arkadaşlar? Yani icmanın katiyeti, icmanın kesinliği burada çok önemli. Bir ayetin, bir hadisin bize ima ettiği, ifade ettiği mana ile biz yeni baştan bir akide bina edecek, buna inanacak değiliz. ne? apaçık Evet, apaçık indirdi. Allah tebareke teala. Kur'an'ı apaçık. Allah tebareke teala indirdiği bu apaçık Kur'an'ı Allah'ın anlayışlarından ve yaşantılarından razı olduğu selefimiz apaçık bir şekilde anladı. Onların apaçık anlayışına göre adam öldüren kimse ve diğer büyük günahları işleyen kimse cehennemde ebedi olarak bizim anladığımız anlamda ebedi olarak kalmayacak. Peki buradaki ebedi kalmak ne? Buradaki ebedi kalmak muhakkak bir ebedi kalmak. Bizim anladığımız anlamında sonu gelmeyecek bir ebediyet değil. Çünkü diyorlar bunun yani lugavi olarak dil açısından arat dilinde bunun kullanımı bunun karşılığı var. Bütün bunlardan önce bu ehli sünnet vel cemaat akidesi. Diyor ki tam namaza başladığım sırada e, namaz kıldığım odaya ev ahalisi girdiğinde ister istemez rüpüyü ve secdeleme dikkat ediyorum. mu? Diyor? Böyle bir vesvese oluyor diyor. Bu riya olur mu? Bu vesveseden tutum için O anda namazı bozup terk edeyim mi? Diyor? Hayır o anda namazı bozup e, namazı terk etme. Bu bir riya başlangıcıdır. Eğer sen demin açık tavsille yaptığımız gibi eğer bunun peşine düşer aklına hatırına Böyle bir namazı süsleme isteği geldikten sonra bunu uygulamaya başlarsan sen şu anda riya işliyorsun demek Ancak aklına bu geldikten sonra tekrar sen ihlası hatırına getirip nefsinle mücadele edip bunu defetmeye çalışırsan inşallah bu hakkında varit olan şey senin hakkında varit olmaz. Bundan dolayı ameli bırakman da doğru değil. Bazıları da şöyle geliyor. Riya geliyor. Namazı kılarken başkaları görüyor. Uzatmaya, itidara dikkat etmeye başlıyor. Riya geliyor. Ondan sonra riyayı defetmeye etmeye başladığı zaman şeytan ikinci bir rol şey yapıyor. Diyor ki tamam sen onlara göstermek için değil onlara öğretmek için böyle yapıyorsun. Sen böyle yaparsan ne yapsınlar? Namazı. Yani nasıl iyi kılınacağını anlasınlar. Bunu def ediyorsun. Başka bir yöntemle geliyor. Diyor ki sen böyle yapmaya devam et. Onlar bu senin şahsınla alakalı bir şey değil. Adam ehli sünnet ve cemaat ve selefilerle alakalı güzel bir kanada sahip olsun. Bak ya ehl sünnet ve selefilerle bak ne güzel namazda huşulular. Yoksa kendim için değil yani bu. Böyle diyor. Ne yapayım, ne yapayım. Hocam var mı bir ilaveniz? ya için...